Ümmeti Muhammed Peygamberinin Aleyhisselatü vesselam Sözlerini Tarih kitaplarındaki sözler gibi algılarsa O ümmet olarak Allah'ın rahmetine Nasıl ulaşır Öldükten sonra Ücretli okuyuculara Şefaat ya Resulallah diye Bağırtmakla olmuyor bu iş Şefaat ya Resulallah Şefaat şefaat Sen hadisleri Haber dinler gibi bile dinlemiyordun yolculuğa çıkarken yarın hava nasıl olacak diye can kulağıyla ile dinliyorsun ona göre kazak alacaksın kaşkol alacaksın yanına ona göre klimalı bir yere gideceksin ama sana cenneti ve cehennemin hararetini anlatan Resulullah'ı bir hava durumu kadar dinlemedin hayatında ölünce nasıl olsa çocuklarının verdiği paralarla muhteremdi rahmetliydi, merhumdu şefaatler, cennetler uçuyor mübarek piyangodan cennet çıktı adama yok bedava böyle böyle olsaydı Ebu Talip şimdi nerede olurdu arkadaşlar bu kadar kolaydı da bu kadar kolaydı da sahabe babaları bile niye cennete giremediler var mı alın teri çekmeden şu dünyada bir dilim ekmek yemekte ebedi cennetler alın teri çekmeden en azından insan can kulağıyla dinlemeden bu Resulullah'tır Allah'ın peygamberi bu Müslümanların oy birliğiyle seçilmiş halife filan değil filan medreseleri bitirmiş bir hoca efendi değil bu bu Allah'ın ta Adem aleyhisselamdan biri hatta Adem'i yaratmadan önce Peygamberi olarak seçip rahmetellil alemin olarak gönderdiği kulu değil mi? Bunun için biz bir hadise nasıl dikkat etmemiz gerektiğini bin kere daha düşünmek zorundayız.